Mümin de böyle görünen, sergilenen ne yapacak? Bu özelliklere sahip olacak. Gayba iman deyince çok önemli bir mesele ki hemen Allah Azze ve Celle bunu ne yapıyor? Gü getiriyor. Neden gü güç getiriyor? Bugün kafirlere bakın, e, günah de, dolu dizgin gitme sebep kaybı inkar ettikleri için. Yani ahirete imanı ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Neden?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 ee, birçok mesele var. Bunları inkar eden neler var? İnsanlar da var. İşte gayba onlar gayba inanırlar dediğin zaman bu bildirilen bütün metnelerde müminin şek ve şüphesini ne yapmayacak? Danlayacak. Bütün bunlar toplandığında sen bir mümin ne yapıyorsun? Oluyorsun. Yani bu senin bakıldığında görülen bir şey geldiğinde tasdikleyen Ağzından bir şey çıktığında şüphe olmadan bu konularda pastik dirk dirkmalısın. Ve onlar namazı kılarlar. Nasıl? Öyle dost doğru. Neden dosdoğru namaz? Nam nam Çünkü müminlerle münafıkları birbirinden ayıran nedir? Yine namazdaki özelliklerdir. Suresine gittiğimizde onlar üşenerek namaza kalk kalsal. Allah'ı çok az zikrederler de ve ne yaparlar? Namazı son vaktine kadar bırakırlar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 işte bir, bir acil memuruna peygamberi ne yaptılar? Benzettiler. Veyahut bir televizyon ne kadar ne yaptılar? yaptılar? İşte ne yapar? Alan, alan adrese götürmek zorunda. Tipinde haşa. Sözler, sözler, sözler ne yaptı? insanlar çıktı. Halbuki peygamber Allah'ın elçisidir. Ondan aldığını hem yaşar hem de insanlara ne yapar? Aktarır. Ve hiçbir şey ondan ne yapmaz?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 karakterli insanların da toplumda ne yapacak? Soğal, almasını sebep olacak. Bu insanlar Allah'ın yarattıklarına bakarak görüyor gibi, gibi olduğu için gaflete dalanlarla beraber olmayacak. Şimdi buradan çıkan dersler. Şundaki insanlara bakın. Bağatıla dalanlarla dalıyor mu? Müttesir suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizi sakar cehennemine sokan nedir? Dünyaya dalanlarla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 İslam bağı çıktığında ilk çıkacak huy hangisi? Merhamet Merhamet suyu ondan çıktığında İslam'ın eserini göremezsinizdir. <gülüyor> Aleyküm selam ve hoşgeldiniz. Ve yine bunlar kazanıldığında imanın kazandırdığından birisi de Allah'tan başka kimseden, hipheden kalkmaz. Nazış geldim.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 Hangi halde olursa olsun İslam ne yapmayacak? Etmeyecek. Ve bununla alakalı Ahmet'in Hüsnet'inde gelen bir rivayet var hatırlıyorsunuz. Allah Azze ve Celle dünyada hastalıkla müptela olup da tamamen o şekilde yaşayıp ölen bir kulunu çağırıyor. Çaba çağı, çağı, çağı çekiyor. Ey kulum ne yaptın? O diyecek ki ya Rabbi taş kış bana bana bana. Dünyada hastalıklardan çileden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 Bakın peygamber aleyhisselamın altı çocuğundan beşi nerede gidiyor? Kendi sağlığındayken kendi elleriyle defnediyor. Bir babam buna katlanması Hı -hı. çok zor. Ama Allah resulü aleyhisselatü ve en ufak bir isyanı görmüyoruz. Sadece İbrahim'le alakalı bir nakil var. Onun ağladığını görünce i̇bn Mesud diyor ki sepsepiyorsun diyor. Sende mi?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 Hanım, hanım, hanım kendisiyle cinsin nasibette bu burada, burada. Ve sabah olduğunda kocasına ne diyor? Sana diyor birisi bir emanet verse. onu da geri istikirse ne yaparsın? Verdim diyor. Kocuğun diyor. Düşün yani. Bundaki metanete bak. Kocasına davrandığı harekete bak. Ve ona anlatma şekline bak. Bugünkü kadınlara bakıp ana öldü mü evet artık herhalde giremezsin.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 Feraset seçer. Bakın Ömer Allah kendisinden razı olsun. Birçok sohbetler gündeme getiriyor. Emir el müminin olunca bütün valilere emir gönderiyor. Yaşadığınız bölgelerdeki gidiler, Hristiyanlar, Mecusiler, Müşrikler, Gayret Müslümler kesinlikle Müslüm gibi giyinmeyecek. Müslümanların isimlerine ne yapmayacak? Çocuklarına vermeyecek. Neden? Müslümanı koruyor. Yani ileri görüşlük nedir?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 Ona öyle bir ceza veriyor ki bir daha bunu ne yapmasın? Yapmasın. Ve halkın arasına girdiğinde bile oradaki valiye emrediyor. Bu neyse ne, ne, arkasında biri olacak. Ve topluma bir şeyin söylemesine ne yapacak? mani olacaklar. Adamdan emin olan alanı arkasına muhakkak birini taktırıyor. Bunlar nedir? Hep ileri görüşlüktür. Yani cenneti arzuluk ve Müslümanların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 Mümin olmak istiyorsun, yok, yok müminliğine deliip sana fasık demem mi? Mi? mi? Bu tipte yaklaşıldığında karşıdaki hemen kendine çekici deme verip vermez mi? Öyle kardeşlerimiz var ki bazı münkerleri alenen çok rahatlıkla ne yapabiliyip yapabiliyor. Bunlara mani olma, ancak onları kalbinin hoş e, duyduğunda onun kabul edeceği, hoşlarına gideceği cümlelerle ilişirsen.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün kuşlara bakarak ki eğer Allah'a geri geri tevekkül edebilseniz şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karn'a dönen kuşlar gibi rızıklandırıldınız diyor. Yani tevekkül gereğini yapıp bittiği noktada her şeyi ne yaparak Allah'a havaletmelidir. Tevekkül budur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 ancak sana ibadet edersin. Ancak senden yardım edersin. Çocuğu olmadı. türbeye git. Başı sıçısı. Yetiş ya peri Kadir Geylani de. Veyahut çocuk oldu hemen maşallah tak. Veyahut nazar boncuğu takma. Vesaire bunlar müminin yaptığı hareket değil. Yine dikkat ederseniz hemen akabinde bizler biliyorsunuz sosyal yaşantıya sahip olan insanlar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 Yani, hani, diyeceği ne diyor Allah deseydi Allah'ın adını ansaydı her parmağını diyor o kopan oğzunu melek göğe her herkes onu ne yapacaktır görecektir diyor. Yani her halükarda mümin Allah'ın adını anlarsın ve dikkat ederseniz ayetin devamında infak yapmaya alınırlar. Her halükarda verdiğimiz rızıktan gizli açık Allah yolunda ne yaparlar? Allah Allah. Yapıyoruz mu? senin iyi geliyordu, şurada. Şimdi yapmaya ara vermezler. Yani bir yani kere, kere yaptın, yaptık. ara vermezler. Devam Ne yapıp yapmaya devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Seni kişiye kez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 Evet. Neler varmış müminlerin burada? Maddeleri sayalım. Verilen nasihati dinleyince ne yapıyorlarmış? Bir şey Müminin var. Birisi yokmuş. şüphe şükrederek Allah'a var. Allah. Bu ee, vasıf var mı bizde şükretme? Mesela Filistin'de evlenen bir e, gencin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 Bu ikisi yer alırsa Allah diyor onu korktuğundan emin. Ümit ettiğini de ona ne yapar? Nahl eder diyor. İşte dualarımızda böyle olacak. Hem korkacağız hem de ondan ne yapacağız? Ümit var olacağız. Ama yapmış olacağız. Dua ile Allah'a hiçbir zaman zorlayıcı halimiz nedir? Mümkün değil. Dualarımız tamamen korku ve ümit ikisinin arası Yani ben istedim Vermedi. Bu ne yapmayacak? Olmayacak. Dua ediyorum da benim duam kabul oldu. Kabul, kabul, bu düşünce insanı ne yapmayacak? Gelmeyecek. Nasıl dua ediyorsunuz? Biraz cümle söyleyelim. Herkes bir herkesi tekrarlasın. He? Şak şak kara gözlüğü. Bir mal mı? Araba var mı? Ne istiyorsun Mehmet?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 Ancak denizde bir fırtınıya yakalandıklarında, ölümle karşı karşıya kaldıklarında ne yaparlar? Ve O onun üzerinden gidince yine Allah'a ne yaparlar? Sırt dönerler, unuturlar. Onun için bunun içini bir kararlaştırın. Sağda mı solda mı dua etme şeklini kontrol edin. Evet. Kendilerine verilen rızıklardan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 Biriktirdikleri malları Allah yoluna harcamak için biriktirmeyenlerin, yani topladığı malları Allah için biriktirmekleri, o gün o biriktirdiği mallardan dolayı yanlara böğürlere her yerine atacak yapacak, Yani bunlar da çok çok önemli ayetlerdir. Gelin evet. Meseide suresinde. Devam edelim. Gelelim Nur suresine. Gelelim mi?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 kayba iman eder, namaz kılar. Sayın bakayım. Şuraya kadar. Yolun, kalatın, evet. Evet. Bana, bana, bana, bana, de, bana, de, i̇şte diyemeli seversin bakayım. Evet, kibirlenmezler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 Bakın bunlar müminlerin yastıkları. Onlar kazanmışlar mı? Çünkü onlar gece, gece, Allah'a daha çok yaklaşacaklar. Ne yapıyorlar? Biliyorlar. Evet. Gece namazının da peygamberimize farz var biliyor musunuz? Bize neden nafile? Bize meşakkat olmasından Allah'ın merhameti var. Evet.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 I couldn't have done it.